Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün bir Müslüman fıkıh ilminden nasıl istifade edecek? Dersimizin başlığı bu.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 çalışılıyor dense bile insanların şöyle bir ikindi namazını camide, cemaatte kılma yatsı namazını camide, cemaatte kılmaya bile neredeyse vakit bulamadıklarını iddia ettikleri bir yoğunluk dönemindeyiz. Artı dinin hecredildiği yani bir kenara itildiği döneme gelmiş oluyoruz.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 Ee, i̇şte çok iyi bir fakülteye girme hasreti çocuğun e, yani 3 senelik dört senelik bir lisede mesela e, din dersi e, bir sınıfta kırık puan gelmesi halinde düz iyi de olsa on üniversiteye girişini etkiliyor bu. Dolayısıyla din dersi hocası en büyük Süleymaniye caminin imamından daha güçlü bir lisede. Hatta e, yani sanal olarak söyleyelim. Kabe'nin imamı mı, haremin imamı mı daha güçlü bir talebinin talebenin önünde, onun din dersi hocası mı desen din dersi hocası. Birinin elinde not silahı var çünkü. Maalesef hocalarımız böyle bir ibadet aşkıyla, ashab-ı kiramın din tebliğindeki mantıkla olaya yaklaşamıyorlar. Standart bir memur mantığıyla dersleri çalınca içeri giriyor, öbür zil çalınca dışarı çıkıyor. Bunun vebalini nasıl üstlenecekler kıyamet günü?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 ama 20 senedir de bir tarikatın e, zikir meclislerine katılan bir grup görüyoruz. E, bunlar işte nefis terbiyesi ve diğer e, tarikatın önü yani tasavvufun öne çıkardığı alanlardan e, vakit bulup ilm -hale veya fıkha vakit ayıramıyorlar. Eğer cemaat grup e, bir eğitim amaçlı, siyasi amaçlı ise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 Başka isimlerle var. Mesela fıkhın kolaylaştırılmış şekli ve benzeri isimlerle var. Ama bizim Türkiye kültüründe ilmihal diye bir bilgi çeşidi vardır. Kim bunu icat ettiyse Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel bir iş yapmış. Yani deyim yerinde ise halkın da hocanın da bileceği ilimler diye bir ilim ayırmışlar. Buna ilmihal demişler. Gerisi de de hoca ilmi demişler. Yani hocalar, alim adamlar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 Türkiye'de böyle kaliteli i̇lm kitabı Mehmet Zihni Efendi Rahmetullahi Aleyhi İslam diye yazmış daha Osmanlı döneminde ondan daha derli toplusunu ee, Ömer nasr Bilmen Rahmetullahi Aleyh yazmış belki 100 defa basılmıştır daha da fazla zannediyorum Yani 10 defadan fazla 10 yayın evinden fazla yayın evi bastı onu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 o da epey oldu vefat edildi. 90, e, hatırlayamıyorum 93 veya 92'de vefat etmiştir rahmetullahi aleyh. E, Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilm hali kesinlikle bir kütüphanede bulunmalıdır. Yani Ömer Nasuh Bülmen Hoca'nınki işte onun Arapçası gibi bulunsun. Daha muteber Ömer Nasuh Bülmen Hoca Efendi'nin ki. E, bu arada not düşelim. Ömer Nasuh Bülmen Hoca Efendi'deki matbaa hataları ve dizgi hataları vesaireyi Mehmet Talu Hoca Efendi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 görmedi. Yani Atatürk e, e, hakkında bir kitap yazılacaksa Atatürk Enstitüsü var, Dil Tarih Coğrafya Kurumu var, Atatürk'ün kurduğu kuruluşlar var, devletin Atatürk'le ilgili bir sürü birim var. bunlar yayınlasın dediği için Müslümanlar diyanetin böyle bir şey yapmasına bir anlam verilemedi. E, bunun dışında e, itiraf etmemiz lazım. Mesela Diyanet'in ilmi halinde yazdığı kitaplarda e, Müslümanların dini hassasiyetlerini rencideyeci, yani Hristiyan papazların Hristiyanlar soktukları şeyleri sokmaya çalışan bir hastala rastlanmadı elhamdülillah. Ancak son 28 Şubat'tan sonraki dönemde Diyanet'in hazırladığı bir tefsirde ve İlmihal kitaplarında bir miktar modern hocaların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 Böyle, yani müminlerin iştihad ettikleri konularda e, mesela İmam Malik'in iştihadının bulunduğu bir konuda birisi kalkıp ben bu iştihada meylediyorum demesi halinde bu dini satmak değildir. Osmanlı şeriat devleti ve Hanefi mezebinin e, müntesibi olan bir halifenin idare ettiği devlet olduğu halde son döneminde hazırlanan e, mecelle dediğimiz yani fıkhın modern bir şekilde özetlenmesi demek Mecelle. Bir, bir onlarca cilt olan fıkıhı bir ciltlik kitaba haline getirdiler. Mecelle'de Hanefi mezebinin dışındaki mezheplerden de alıntı yaptılar. Yani bazı konularda Hanefi mezebinin uygulanması halinde meselelerin anlaşılmayacağını, tatbikatın zor olacağını görünce diğer mezhebe geçtiler bu zaten ne mezepsizlik olarak adlandırılabilir, ne de laubalilik olarak adlandırılabilir. Çünkü bu bir keyfi mesele. Yani menfaatlerden kaynaklanan bir mesele değil. Ümmetin maslahatı olan bir meseledir. Yani diyanetin de ilmihali var. Bu ilmi halde de ilmilik seviyesi yüksek bilgiler var. Ama mesela orada Müslüman namazını cem edebilir dediği zaman bu bir dalalet, sapıklık değil. Nihayetinde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 Herhangi bir e, Arap çocuğu veya işte bir bedevi abdestin kaç farzı vardır dediğin zaman 1 2 3 4 diye sayamayabilir. Ama sana abdestin farzlarını anlatan ayeti okur. Fağsilu wujūhakum ve yadaykum min al ve min der. <gülüyor> Ama kaç farzı var burada dersen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 10.000 e, çocuk örnek alınsın, e, abdest eğitimi verildikten sonra imtihanı alınsın. E, kolay kolay bir hocanın abdest ayetini ezberletme e, düşüncesi olmaz. Her hocanın ana vazifesi sanki sadece 4 farzını söyle, 4 rakamı çok önemlidir. Bir zamanlar nikahlarda bile sorulurdu bu nikah kıyılıp kıyılmamak için. Abdestin farzı kaç? Adam orada ayeti okusa nikah kıyılmazdı herhalde dört demedi çünkü. Halbuki git, biri gösterge, biri öz. Bizim bu nedenle hiçbir imar kitabımızda ayet hadis olmaz. Ayet hadis olması belki bir miktar da niye bu ayetler buraya kondu yani tereddüt olan var mı gibi bir sonuca getiriyor burada.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 Aynı şeyi anlatmak için dediğim gibi ayeti okusa sen boş olarak abdestin farzları kaç onu söyle. E, ayeti okuyorsan işte o ayette dört farz geçiyor sen farzlarını söyle farzlarını kaç? Yüzlik ama ellik amak Fâhsülû vücûûkûm veydiyûkûm delil değil. Sen dört şeyi say bakalım. Bu iyi olan tarafı var. Nedir iyi olan tarafı? Pratik bilgi bu. Yanlış olan tarafı var. Allah'a ait bir sözü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 kayılmaya başlandı. En azından hocalar, öğreticiler ilmihalden e, metin olarak öğrenirken kendileri bunların kaynaklarını, ayetlerini, hadislerini ezberlemeleri de fayda var. Mesela eee kitabı okunurken Bulu'l Meram'dan en fazla bilemedin 100 tane hadistir bunlar. O arada o hadisleri de ezberlese daha güçlü bir fıkı melekesi elde edilmiş olur.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 zorunda mı bilmek zorunda mı Hayır Çünkü önemli olan fıkı tatbik edilmesidir tatbik ediliyorsa fıkı gerisini Allah bafuru rahimdir diyoruz ve hamdülilillahirobemin